Birisi demiş ki, hoca hep işte alışılmış makamlardan besteler yapıyorsun. Başka sen niye yapıyorsun? Ha? Hep şarkı bir şarkı, bir zaman, çok çağırmış. Bir, bir zaman, işte Hicaz, Rasmagapeli'ye, bunu hep koymadı. Işte Hüseyin'in o da o, bir keçir. Bir keçir işlesine bu, Evciler Makam'ın şarkıydı. O Evciler Makam şarkı çok seviymiş ki ses yapacak. Yani şey yapıyoruz. Ebe de şu onun optimum. Gergi doğru. İşte zor ise asli şarkı. Çalması zor. Çok şey vermez. 16 makam toplu geçiyor. Yani şey en son makamda biz e Aslında diyor e, makamla toplu da toplu da öyle nedir? Aile makamı aile ailedir. Bu da cid-i cid ailesi nedir? Bakın cid-i cid yaşıyormuş mu göbek. Bakın temel icazdır. Bazı destekarlar belli makamlara çok düşkündürler. Mesela kemenşevi parçası Hacı Arif Bey'in torunu, Gümü Hanım'ın babası, Arif Bey, İlkeşler Erhan makamında, çok sorumluluyor, İlkeşler 15 tane şarkı yapmış, o on, on makam ayak kaldı müşteriler, çok şarkıya baktım ben. Bazı büsekerler, bazı makamları kendilerine seçmişleriz, onu yapabiliriz. İşte tam Ali Ali Efendi, Süzil Makamı'nı. İzmir'de o burada faksiyon yapmış, İzmir'e gitmiş. İzmir, Süzil Makamı'nı orada bina etmiş. Kalkta şahsen özelen makamı, şeyin işi... E, dünyada bu makam devre... makam onun... İçini şey, aşırıcı bir için şekildir. Aşırı Şahane makamınız yok. <gülüyor> Can... Can... <gülüyor> Canan... Deli... Aşkınla pirişan gider olur. Su dil makamı Her makamın kendine geri bir anlatış şekli vardır. Mesela mahur, <gülüyor> taşlar, bir yerlerde aşağı aşağı şey, şey, şey. Şelaleler gibi geçer gider mağur. E, Acamaştan sağlıklı makam. O da mağur duyuyor ama sağlıklı bir şey. çok güzünlü makamdır, şansı makamdır. Yemeğim yeder mi? Eh, yani sen bana yediriz, mi? Eyvallah. <gülüyor>